Beyzavi'nin izahları beyanı üzere Medyen, İbrahim Aleyhisselam Medyen ismindeki oğlu bina etmiş. Yani e, meşhur olan İsmail ve İshak'tan başka İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu daha olduğu söyleniyor. Birisi Medyen, birinin Medain anlıyorum. Burasını işte Medyen şehrini İsmail Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın Medyen oğlu İsimli oğlu kurduğundan onun ismine binaen oraya Medyen şehri demişler. İsmindeki Medyen ismindeki oğlu bina ettiğinden Hz. Şuayb'ın kasabasına kurucusunun ismiyle Medyen denmiştir. Demek ki Şuayb aleyhisselam Hz. İbrahim'in Medyen ismindeki oğlunun torunlarından. Mısır'a sekiz konak mesafedeymiş orası. Bu konaktan bir maksat nedir? Yani kaç kilometredir? Onu bilemiyoruz. Normal yürüyüş 30 kilometre günlük eski kervan yürüyüşlerine göre 30 kilometre olsa 3x8, 24. Demek ki 240 kilometre kadar bir dışındaymış. Mısır'a 8 konak mesafededir. Medyen, Badiye'de Badiye köy, kırlık yer manasının Kırlık bir yerde olduğundan Firavun'un hükmü oralarda geçerli değildi o zamanlar. Firavun'un hükmü sadece Mısır sınırları içerisinde, oralara uzanmıyordu hükmü. Hz. Musa Mısır'dan çıkınca Mısır'da büyümüş ve bir yer görmemiş olduğundan nereye gideceğini bilmediği halde üç yola tesadüf eder. Yani Medyen niyetiyle çıkıyor ama yani meden istikametine çıkıyor ama daha bilmiyor. İsmini de bilmiyor, nerede olduğunu da bilmiyor ama hak onu o tarafa doğru yürütüyor. Mısır'dan çıkınca Mısır'da büyümüş ve bir yerde görmemiş olduğundan nereye gideceğini bilemediği halde üç yolla tesadüf eder. Cenab-ı Hak'tan doğru yola sevk etmesini istemiş. İşte bu ayette de belirtildiği gibi, beni doğru yola sevk et, bana de kurtuluş ver diye. İş, bu üç yolun ortada olanı tercih etmiş. Bu üç yolun ortada olanını tercih etmiş ve geriden takip edenler gelmişlerse de iki tarafta olan yollara girdikleri ve binaley Medyen'e zararsız ulaştığı rivayet edilmiştir. Yani Musa Aleyhisselam'ın üç yol ağzına geliyor. O orta yoldan gidiyor. Arkadan gelenler de işte yarısı şu yola, yarısı bu yola girmiştir diye ayrılıyorlar. <gülüyor> Ve Musa Aleyhisselam'ı yakalayamıyorlar. Ve Medyen'e doğru gidiyor yolda şimdi. Fahri Razi'nin i̇bn Abbas Hazretlerinden rivayetine nazaran Hz. Musa Mısır'dan çıktığında Medyen'i kastetmemişti. Yani nereye gideceği hakkında bir fikri yoktu. Sadece çıktığı yerden uzaklaşmaya bakıyordu. Fakat teveccühü Medyen yönündeydi. Evet, size de Yani yönelmesi <gülüyor> Medyen yönündeydi. Buyurun. Efendim. Allah'a mütevekkil oldu ve doğru yola sevk etmesini istedi. Senin ayet ayetlerinde gördüğünüz gibi. Şunun arkasındayız. Asa Asa rabben yehdiyeni bak sebi'il Umut ederiz ki doğru yol <gülüyor> üzere bizi yürütür. Doğru yola sevk etmesini istedi. Bu ıı, ilticası üzerine Allahü Teala Medyen'e doğru sevk etti. Bazı rivayetlerde Mısır'dan çıkarken Medyen'i kastetti ve ayette beyan olunduğu vecile o cihete yöneldi diye başka rivayetlerde olduğu söylenmiş. Çünkü Medyen ahalesiyle kendi arasında yakınlık olduğunu biliyordu. Şimdi bu da bir başka bir rivayet. Zira Medyen ahalisi Hz. İbrahim'in bir oğlunun Beni İsrail'de diğer bir oğlunun neslinden oldukları cihetle aralarında amca zadelik olduğunu ve e, orada karar edebileceğini düşündü diye. Yani Musa Aleyhisselam bir kavle göre Medyen'e doğru yöneldiği halde ama nereye yöneldiğini bilemiyordu önüne Medyen istikameti çıktı ve oraya gitti diye belirtiliyorken diğer bir rivayette ise kendisinin deminde ifade ettiğimiz gibi Beni, İsrail, Beni İsrail'den olduğunu öğrendi gençlik çağında daha Mısır'dayken ve İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarından olduğunu öğrendi ve ayrıca İbrahim Aleyhisselam'ın başka bir oğlunun da Medyen'de oğlundan gelen sülalesinin de Medyen'de ikamet ettiği ve onun ismine müth onun ismine izafeten oraya Medyen dendi. İbrahim Aleyhisselam'ın Medyen ismindeki çocuğunun e, kurduğu bir şehir olan yahut kasaba olan Medyendekilerin amca zade olduğunu bildi ve bilerek oraya yöneldi diye bir başka rivayetten de böyle bahsedilmiş. Hz. İbrahim'in bir oğlunun, Beni İsrail'de diğer bir oğlunun da neslinden oldukları cihetle aralarında amcazadelik olduğunu ve orada karar edebileceğini düşündü. Yani oraya sığınabileceğini düşündü Medyen'deki amcazadelerinin yanına. O cihetle gitmesine de Allahü Teala hidayet etti. Çünkü hidayet Allah'ındır binaenaleyh selametle yoluna devam etti hiç kimse mani olamadı <gülüyor> şimdi e, gelelim tekrar bu hesaplamalar onların medyen e, kelimesinin ebcet hesabı şöyledir mim 40 dal 4 y 10 Nun 50 toplam 104 tür ortadaki sıfırı alırsak 14 kalır ki nur muhammedi'dir Ayrıca 104 ne vardı? 104 kitap vardı. Onun da karşılığı olmakta burada. Görüldüğü gibi Medyen'e yani nuru Muhammediye'ye sığınmıştır. Bakın şimdi. Medyen şehir diye belirtilen, zahir deyen yani bir kasaba diye belirtilen ama batini manası 14. 14'te Nur Muhammedi ifade ettiğinden Musa Aleyhisselam aslında 14'e sığınmış. Yani Nur Muhammedi'ye sığınmış. Ve orada şu sığınmıştır. Yani şu aybın da Ebced Ashabı, ee, şın 300, An 70, Y 10, B 2 382 ediyor ki toplarsak e, 3 artı 8 artı 2 13 tür. o halde Musa aleyhisselam 14 ve 13'e sığınmıştır ve Şayb aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın torunlarından olduğundan torun peygamber olduğundan Musa aleyhisselamın da şeyhi ee, Şuaip Aleyhisselam olduğundan yani eğiticisi, terbiye edicisi babası, aynı zamanda kayınbabası olduğundan e, demek ki <gülüyor> Musa Aleyhisselam'ın İbrahimiyet iki kanaldan eğitimi var. Bir fiziki manada İsek Aleyhisselam'dan gelişi var. Diğer bir kanalda da kanaldan da Şuaip Aleyhisselam yani e, Medyen oğlundan gelen bir kanalı var. İşte Musa Aleyhisselam'ın yetişmesi 14 nur muhammedi içinde 13 hakikati ilahiyede olmuştur. Ne müthiş bir hususdur Cenab-ı Hak onu 12 olan Mısır'dan 14 olan Medyene ve 13 olan Şuayba yöneltmiştir. Mısır'da bir 12 ya da Kahire min ebced hesabı 12 yani e, nur-u Muhammedi içinde 13 hakikati ilahiyede olmuştur ne müthiş bir husustur Cenab-ı Hak onu 12 olan Mısır'dan 14 olan Medyen'e ve 13 olan şu ayba yöneltmiştir bak Musa aleyhisselamın gittiği yer burası Yani 12'den çıkıyor 14'e ulaşıyor 14'ün içinde de 13'ten eğitimini almış oluyor yani Mısır'ın miminden Medyen'in mimine göndermiştir Mısır'ın başında da mim harfi var ya o da hakikat Muhammed'i ifade ediyor o mimden Medya'nın başındaki mime Medyen'in mimine göndermiştir şu ayet'in 27, 95'sine 27'e 9'da Museviyet Museviyet makamı. nasıl hayretle içinde kalıyor yani orada Museviyet makamı tasdik ediyor yani Medyen'de Museviyet Kemalatı yalnız buradaki Museviyet Kemalatı bireysel manada olan Turdağından geçerken de ilahi manada Museviyet Kemalatı oluşuyor ki o da 9 hakikatiyle oluşuyor. Yani Tevrat-ı 9 dokuz ya, dokuz evre üzere olduğu çıkıyor artık. Şimdi Musa Aleyhisselam <gülüyor> bu serüvenleri atlattı. Bu serüvenlerin bizim üzerimizde de yaşanması gereken halleri, demin de belirttiğimiz gibi özet olarak yaşanan bu hadiseler Tabi Musa Aleyhisselam 120 sene mümür ömrü olduğu söyleniyor. Bunun 40 senesi şeyde geçiyor. <gülüyor> e, Mısır'da gençlik devresi. 10-12 senesi Medyen'de geçiyor. Tekrar 40 senesi Mısır ve Tih sahra, sahralarında dolaşarak ondan sonrasında işte kendi Şam taraflarında o dedelerin, Kudüs'ün oralarda geçirmiş oluyor. Bu bir, <gülüyor> bir kişinin hayat hikayesi ama ee, bizim de o bu devrelerimiz var, tabii bizim 120 sene Museliyet mertebesini bekleyip yaşayacak halimiz yok. Ne kadar kısa sürede bu mertebeler atlatabilirsek bize o kadar faydalı daha ilerlere gitmemiz için faydalı olacak hadiseler olmakta. Ancak gerçek olan şu ki bu mertebeleri anlamadan mertebeyi, iyi seviyet mertebeyi, e, Muhammediyeti anlamamız biraz zor. Çünkü yolda bunlar var. Tabi bunlar dışarıdaki iyi seviyet, muhseviyet Kur'an'da bildirilen iyi seviyet ve muhseviyet hakikatleri. Buraya kadar bir şey anlaşıldı mı? Bilmiyorum nasıl. Anlaşılır bir şeyler mi yoksa öyle dinleyip mi geçiyoruz? Tabi kolay meseleler değil belirli bir yerlere gelmemiz lazım ki bunları daha güzel anlayabilelim. Ancak e, oluşan hadiseler böyle bizlerde de tam mutlak haliyle bunlar değilse de benzer yaşantıları hissetmeniz, duymanız gerekmekte. Bu bu sahralarda, bu sahalarda gezebilmek için. Şimdi Musa Aleyhisselam ne yaptı diye evvela? annesi tarafından emzirilmesi gerekti özet olarak özetlersek başka bir sütü emmedi sadece kendi özel annesinin sütünü emdi burada mühim bir hadise var demin de bahsetmiştik böylece büyümeye başladı nihayet e, nefsi emmare hudukları içerisinde hayatını sürdürdü sonra bunun dışına çıktı şehre geldi yani esma-i geldi Orada bir kendi neslinden bir kişiyle karşılaştı. Yardım istiyordu. Düşman olana bir yumruk attı ve onu öldürdü. Ee, ve korktu. Bu sefer saraya dönemedi. Ertesi sabah yani şehir içerisinde dolaştı. Kimse tanıtmadan kendisini. Belki tebdili kıyafet yaptı. Ertesi sabah tekrar kendisine yardım ettiği kişi kavgaya tutuşmuştu başka birisiyle. Yine yardım istedi Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam baktı ki sen hudutları aşan bir yaramaz bir insansın diye bıraktı onu bunun arkasından koşarak şehirden birisi geldi Musa'ya dedik ki ya Musa sana kısas yapacaklar şehri terk et ben sana nasihatçıyım dedi demek ki o şehri sonra terk etmemiz gerekiyor o bulunan mahalli yani museviyet mertebesinde yeni bir ufuk açılmaya başlıyor. Bu da yine makamı İbrahim'den bakın gayret almak gerekiyor. Yani. Ne kadar büyük bir makam orası. Makam İbrahim'inin başka bir yönüne, yönüne yönelmiş oluyor. Ki o da çocuklarından birisi. Medyen şehrinin kurucusu olan Medyen'in torunlarından Şuayb Aleyhisselam ona hedef gösteriyor. Yani e ee, şöyle diyelim. Daha vel bir şeyi varsa eğer o kişinin, eğer o şeyi yetersiz kalıyorsa bu ifade çok açık olarak değiştirmesi gerektiğini bizlere bildiriyor. Tabii bu <gülüyor> yanlış anlaşılmasın sistem böyle. Eğer yeterli olursa zaten değiştirmesine gerek kalmıyor. Ama orada bir değişiklik var bak şimdi. Annesi ona süt emziriyorken, daha evvelki şeyi bir başkası iken sonra onun verdiği süt yetmiyor. Bak Medine'e ye gidiyor bir başka hususiyetle karşılaşıyor. Çok mühim bir hadise. Kale asa rabbihi en yehdini seva umudum o ki Rabbim beni doğru yola ulaştırır diye yoluna devam ediyor. Velemma ki ve radda ma'e medyene medyen suyuna ulaştı. Köyün dışarısında bir kuyu varmış. Buna ma'e medyen medyen suyu yani medyen kuyusu diyorlar. Bakın suyla başlıyor artık medyene ulaşmak yani yeni bir hayatla başlıyor. Burada ne hadiseler oluyor görelim bakalım. ca Lece de aleyhi ümmeten mennasi يسكنe. Orada bazı insanlardan cemaat buldu. Orası akşam üzeri kuyu başı. çobanlar geliyorlar. O çobanlar koyularını suluyorlar orada. Şimdi orada iki tane de kadın hanım çoban varmış. Ama gelen erkek çobanlar zorla Onları geriye bıraktırıyorlar, kendi şeylerini, koyunlarını sulayıp gidiyorlar. Yani o kız çobanları geriye bıraktırıyorlar. Ve aleyhi ümmeten orada bir ümmet buldu, cemaat buldu, minen nasi insanlardan ne ne hayvanlarını suluyorlardı bunlar. Ve ve c'de mindünihi mu emraateymi tezudani. İşte orada iki tane de kadın gördü ve çobanlar bu kadınları engel diyorlardı. Yani su içirmelerine mani olardı. Bunun üzerine kale dedi: "Mahat bu küma" Kaleta ne işiniz dediler? La neski hatta yüzdü darri ve buna şeyhun kebir. Yani kız çobanlar diyorlar ki, la neski biz sulayamıyoruz koyunlarımızı. Hatta şu zamana kadar ki yüzdü yani bu çobanlar dönünceye kadar biz koyunlarımızı sulayamıyoruz ve bu ne bizim babamızda şeyhun kebir yaşlı bir ihtiyardır diyorlar. Şimdi iki hanım çoban orada bekliyorlar. Ee, bu arada diğer çobanlar suluyorlar. Musa aleyhisselam da bu dikkatini çekiyor. Siz niye sulamıyorsunuz diye. Onlar da diyorlar ki biz sulayamıyoruz. Bu çobanlar işte bize engel oluyorlar. Biz onlardan sonra suluyoruz diye hali ona anlatıyorlar. Musa Aleyhisselam bir ağacın altına uzanmış, dinleniyor ve orayı seyrediyormuş. Bu halde onları görüyor. O her ikisi içinde suladı, koyunlarını suladı. Öyle diyor bazı tefsirler. O eskiden yani bugünkü gibi plastik kaplar falan hafif kaplar yok iken Tahtadan yapıyorlar da bir su kovalarını, e, kalın ağaçlar ince e, ve o su o, o, o kaplarda, tahtalarda, odun da suyu çekince daha da ağırlaşıyor. Yani diyelim ki bir kilo su çıkarıyorsa kap üç kilo, beş kilo. Sudan kap daha ağır. Onun için <gülüyor> bayanlar zor yaptıklarından, ağır da suladıklarından geç e, erkek gelen çobanlar onların önüne geçiyormuş. Böyle bir halde Musa aleyhisselam kalkıyor, fesekâ, hemen onları suluyor, lehumâ, her ikisi de. Sunme tevelli ile zilli, sonra tekrar oturduğu ağacın gölgesinin altına çekiliyor. Demek ki tam akşamüstü değil, öğleden sonraymış, belki işte dönüyorlar çobanlar koyunlarıyla birlikte, sulamış ve tekrar ağacın altına dinlenmeye çekilmiş. O kadın çobanlar da gitmişler ve bunun üzerine Musa Aleyhisselam diyor ki: fekale Rabbi inni lama enzelite ileye." İkisi için hayvanlarını vardı, sonra gölgeye çekildi ve Rabbim doğrusu ben indirdiğin hayırdan ötürü muhtacım dedi yani öyle bir hale geldi orada Musa aleyhisselam ev yok bark yok iş yok para yok cebinde Mısır'ın parası olsa bile orada geçerli değil yani tam tükenmiş halde hakka teslim etmiş halde kendini orada bekliyor duruyordu yani min hayrin fakir, ben her yönden fakirim her şeye muhtacım diye öyle istirahat ediyorken fecaethü ihdahuma temşi ales bunun üzerine derken fecaethü ona geldi ihdahuma o ikisinden biri e, temşi yürüyerek geldi a, ales tihyaen yani ee, utanarak, sıkılarak o iki çovandan birisi geri dönerek Musa Aleyhisselam'a geliyor. Bunun üzerine diyor ki kalet dedi ki Musa Aleyhisselam'a inne ebi <gülüyor> muhakkak ki cidden benim benim babam, babam yedi oke seni çağırıyor liyeci ziyeke eci ma Sekaite Lena, yani babam seni bizim koyunlarımıza su verdiğin için ücretini vermek üzere yanına çağırıyor, diyor, davet ediyor, diyor. Şimdi onlar gittikleri zaman babasına diye şey anlatmışlar. Biraz da erken gitmişler o gün o zaman. Babalarına demişler ki orada birisini gördük, bu iyi huylu bir insana benziyordu, bize yardım etti ve karşılığında bir şey almadı, istemedi. O zaman merak ediyor Şuayb Aleyhisselam. Ha yatacak yeri de yok diyorlar. Yani kalacak, yatsak yeri yok. Yabancı diyorlar. Bunun üzerine de işte Şuayb Aleyhisselam babaları çağırıyor onu. Kızını gönderiyor onu çağırtıyor. Ee, Kale dedi ki inne ebi cidden benim babam yedi uke liyeci ziyeke ejre ma lena bizim için suardının ücretini yani koyunlarımızı suladığının ücretini vermek için. Felem ba vakta ke ona geldi ve kassa aleyhi başından geçenleri anlattı, kıssa etti Musa aleyhisselam yani oraya nasıl geldiğini aleyhil kasası kasası. O hikayeyi kendisine kıssa etti, anlattı. Kale dedi bunun üzerine la tehaf korkma. Nehevte minel kavmi zalimîn. Sen zalim kavmden kurtuldun. Çünkü orası Mısır'ın sınırları içerisinde olmadığından şeyin oraya, Firavun'un oraya hükmü orada geçmiyor imiş. Bunun üzerinden sen kurtuldun artık diyor. Hani nasıl Türkiye'de bir suç işliyorlar da Türkiye dışına çıkınca Türkiye artık onlara ona bir şey yapamıyor ta ki onlar teslim edinceye kadar. Bunun gibi <gülüyor> Meharet, miner kaldın zalimin, zalim topluluklardan sen kurtuldun. Bunun üzerine kal et her ikisinden birisi ya ebe tezcirhu, inna hayra men tezcertele kalmül amin, kavilül amin. Bunun üzerine kalet <gülüyor> ihdahuma o iki kızdan bir tanesi ya ebeti ey babacığım istecirhu <gülüyor> onu ücretle tut inne hayra çünkü o en iyisi men istacaretel kavmil emin yani emin olan insanların içerisinde en iyi kimsedir. Öyle benziyor diye babasına tavsiye ediyorlar. Şimdi erkek evlatları olmadığı için o zamanlarda bilindiği gibi hangi ailenin erkek evladı daha çoksa o aile güçlü aile oluyor. O aileye pek saldıramıyorlar. Ama Şuhayb Aleyhisselam'ın erkek oğlu olmadığından kızı olduğundan kızların da erkek Yaşlı babanın da ailenin de Korunması lazım geldiğinden Kızlar ona olan güvenci itibariyle bunu ücretli tutalım Yani hem bize çalışsın Hem yardımcı olsun diye Bunun üzerine Kale <gülüyor> dedi İnni dü en Ün kiheke İhdebi Neyyehe Eee Ateyne ala ente semeni hiccin Bunzerne üzerine Şayip Aleyhisselam diyor ki e, Şu kızımdan birini sana 8 yıl ücretçilik yapman üzere sana nikahlamak istiyorum Eğer 10 yıla tamamlarsan artık o kendindendir sana güçlük çıkarmak istenen inşallah beni iyilerden bulacaksın dedi. Yani o ikisinden bir tanesini bunun, bunun e, büyük kızı Sahura olduğu söyleniyor. İlk kızından birisi Musa Aleyhisselam onunla evlendirmeyi teklif ediyor. Ve mihir olarak da 8 sene karşılığında ücretsizlik yapmak üzere. Yani Sahora'nın mihri Musa Aleyhisselam'ın 8 sene o aileye çalışması. Ve bu kabul edilmiş Musa Aleyhisselam tarafından. Ancak e, Şaib Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a da işte düğün hediyesi olarak birkaç tane koyun keçi vermiş. Yani birkaç tane hayvan vermiş. Bir taraftan Kayınpederinin hayvanlarına, işlerine bakarken diğer taraftan da kendi özel sürüsünü de ilerletmeye, çoğaltmaya çalışıyormuş. Bu seneler içerisinde. 8 sene ama diyor 10 seneye 2 desen ilave ederek 10'a çıkarırsan daha memnun oluruz. Ancak bunun üzerinde baskı yoktur diyor. Yani 8 sene şart, 2 senede sen gönlünden yardım edersen ama bunu yapmazsan da bu şart değil diye de anlaşmaya yapıyorlar. Sadece düni inşaallah min salihin beni iyilerden salihlerden bulacaksın dedi. Kale zelike beyni ve beyneke İşte bu seninle benim aramda olan budur. E yamel bu iki surenin hangisini kasayıptı? yerine getirirsen fela uduvane aleyh. Senin üzerine düşmanlık yoktur. Vallahu alamate kulu veki. Söylediğimiz Allah vekildir manasıyla. Şimdi anlaşılan Medyen'e geldiği zaman iki kızla görüşüyor. Medyen kuyusu başında. Ve onların işte davarlarını suluyor. Kızlar gidiyorlar, hadise anlatıyorlar. Babası da onu çağırıyor. Kızlardan bir tanesi bunu diyor biz ücretli olarak tutalım işimizi görsün. Bunun üzerine Şuayb aleyhisselam da kızını vermek suretiyle ücretini ödemeyi ve onun karşılığında da kendilerine 8 sene hizmet ve 2 sene de ilave etmeleri suretiyle 10 seneye çıkarmasını ve bu anlaşmayı böylece de böylece yapmış oluyorlar ve Musa aleyhisselam artık o günden sonra Medyenli oluyor. Yani Mısırlı Musa Medyenli. Musa oluyor. Ma vekil. Ve bu yaptıklarımıza da Allah vekildir diyor. Şimdi burada bir arkaya geçelim. Burada bir not varmış. Mukaveleye imza attı ve iki taraf razı oldular. Şaib aleyhisselam da büyük kızı Safura'yı ona zevce etti. Bu şeyden alınan bir bölüm tesirin o bölümünden. Hz. Musa işine başlayacağı zaman eline bir asa vermesini Şuaib aleyhisselam kızına emreder. Yani görevinde kullanması için. Kızı <gülüyor> evvelden beri bir, asa, bir arada duran asalardan birini alır. Verecek olduğunda Hazreti Şuaib o asanın verilmesine razı olmaz. Şimdi birkaç tane asa varmış. Kız işlerinden bir tanesini alıyor onu Musa'ya vermek istiyor fakat Şahip Aleyhisselam hayır onu verme başka bir asa ver diye tekrar ediyor razı olmaz meğer o asa Hazreti Adem'in cennetten getirdiği asa olup Enbiya-i İzam Hazaratı'ndan nakil suretiyle Şuaib'in emanetine gelen ve kendisiyle teberruk olunan asayi mübareki olduğu için kendisiyle bereketlenen güzelleşen asa olduğu için vermek istememiş. Yani o asayı. Ve kaç defa başka asa olmak üzere elini uzatmışlarsa da aynı asa ellerine gelince Hz. Şahit bir acayip hikmet olduğunu tefekkür ederek verdiği rivayet olunur. Yani o asayı verdiği böylece rivayet olunur diye geçmiş. Binaenaleyh ve Asa'yı vermemezlik edemedi. Çünkü Asa'nın sahibi Musa idi. Ve Asa'nın birçok harikalara alet olacağı zamanı gelmişti. Mübarek Asa bu vesileyle sahibinin eline geçmiş olduğu diye de bir not var. Yani Musa Aleyhisselam'ın elindeki Asa, hani bir başka yerde soruyor, ya Musa elindeki nedir? Asani, yani benim sopam gibi diyor. Ne yapıyorsun onunla diyor. İşte ona dayanırım yürürken ve dallara vururum, dallardan yapraklar düşürürüm, hayvanları mı otlatırım onlarla beslerim diye izah ediyor onu. İşte bu asa Şahip Aleyhisselam'ın verdiği ve Adem Aleyhisselam'ın cennetten getirdiği asa diye de rivayetler var. Tabi ne olduğunu bilmiyoruz ama yazılanlara itimat ettiğimizden tabii gördük, müşahede ettik gibi bir hal yok şu anda da mümkün değil. Ama rivayetler, kaynaklar böyle dedi için de öyle olduğuna inanmıyoruz. Bunun bir de işte demin dediğimiz gibi batıni yönü var. Demek ki asa verme mertebesi, museviyet mertebesi, alma verme mertebesi olmakta. Neler yaşanmışsa bunların hepsi seyre-sülük içerisinde kısa kısa özetlenerek yaşanması gerekmekte. En az bilgi kabilinden bilinmesi gerekmekte. Demek ki Firavun şehrinden hicret etme zamanı var. İlk hicret, Museviyet mertebesinde Medyen'e, o da yine Nîm Muhammediye'ye, orada bir eğitim geçirmesi gerekmekte. Ondan sonra tekrar geriye döndürülüşü var. Seninle aramdadır iki sürenin hangisini yerine getirirsen demek ki bana karşı bir husumet yoktur. Allah söylediğimize vekildir diye cevap verdi devam ediyor. Felem ba vakta ki kada musal ecele yani onun müddeti geldi. Eee Rabbi ehlihi anesmin canibe tur naram Kaleli li ehlihim küsü inni anestun naran li alli minhe minha bi hayrin ev ev cezbetin minan nari laallekum şimdi burada falan var vakta ki kaza musal ecele vesare bir ehleki vataki bu on senelik veya sekiz senelik süre tamamlandı bitti felemma Ka Musal ecele yani bu müddet bu süreyi bitirdi ve bir ehlihi ehli birlikte yola çıktı yürüdü yani medyenden ayrıldı niye ayrıldı tabi gönlünden bu ilham geldi bir de süre sona erince çünkü 18 veya 10 sene kalmaları üzere ahitleştiler. Bunu tam şimdi tefsirler bakıldığında belki daha başka yerlerde vardır malumatı da 10 sene mi 8 sene mi hangisinde kaldılar? Ama o yine lütfundan yani peygamberlik asaletinden 10 seneyi doldurmuştur orada. Çünkü Şaib Aleyhisselam'ın rica olarak söylediği aynı zamanda ona emir hükmündedir. Öyle telakki eder. Ama emir olarak söylenmez de rica olarak söylenir. 10 seneyi doldurduğunu diyelim. Demek ki 50 yaşlarında Medyen'den çıkıyor Musa aleyhisselam. Medyen'den yola çıktığında hanımı da hamileymiş tekrardan. Ve kendi sürüleri de bir hayli gelişmiş o seneler içerisinde. Bir taraftan aile fertleri çocuklarıyla birlikte, bir taraftan koyunlarıyla birlikte geniş bir alan kaplayarak e, Mısır'a doğru yola çıkmışlar. Bu arada işte tekrar yol üzerinde olan turdağından geçerlerken e, bir hadiseyle karşılaşıyorlar. Orada hava soğuk ve de ateşe ihtiyaçları olduğundan Muhittin Abad bu sahayı, sahneyi anlatırken eğer Musa Aleyhisselam'a o anda Cenab-ı Hak ateş suretinde tecelli etmeseydi kabul etmezdi o tecelliyi. Çünkü diyor ateşe ihtiyacı olduğundan onun kabullenmesi kolay oldu diye böyle de bir yorumu var. Tabi o hadise çok mühim bir hadise. Kur'an-ı Kerim'in başka surelerinde de daha, suresinde de daha geniş manada buradaki ifade anlatılmakta vakkaki kadar Musel ecele ve bi ehlihi bu günleri tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte yola çıktı anese o anda yürürken yolda ne olduğunu bilmediği nereden gittiğini de bilmediği bir yolda Anese hissetti ki min Cani bir turin naaran Tur dahı cihetinden bir ateş hissetti. Yani bir ateş gördü. Uzaktan bir ateş gördü. O arada işte yağmur yağıyor. Belki fırtına var. Soğuk var. Bir gecenin de bir karanlığı. Bir hanımı da doğum yapmak üzere bir sıkıntılı yolculuklar var. Bunun üzerine o ateşi gördükten sonra kale dedi li ehlihi ailesine emkûsî inni anestu nâran siz biraz burada durun bekleyin <gülüyor> muhakkak ki ben hissettim naran bir ateş hissettim bir ateş gördüm buradaki kelime de biraz değişik bir kelime ra'aiti naran demiyor da bak anestün naran bir ateş hissettim diyor bak gördüm demiyor yani ya görme yok neden çünkü orada görme yok yani musibet medresesinde ru'yet yok hissetme var. İşte Cenab-ı Hakk'ı da kulaklarınla duyduğundan, onun sesi olduğunu hissettiğinden beni bana kendini göster seni göreyim. Ailesinin göremediğini gördüm. Ya, Göremez. Ailesinin fark etmediğini o hissetti. O fark var orada işte. Enes tü bir ateş hissettim. Ama birçok tesirlerde bunu gördüm diye karşılamıştırmışlar ki öyle değil. lealli <gülüyor> ali umulur ki ati size getireyim minhe oradan bir habesin bir bir haberin yani ateşsin orada. Şimdi ateş olduğu yerde şey vardır iskan vardır meskun insanlar vardır, bir haber getireyim biz yolun neresindeyiz, neredeyiz gibi yahut ihtiyaçları olan bazı malzemeyi bulabilirler mi diye size bir haber getireyim diye söylüyor. <gülüyor> bir haberin ev e, cezvetin veya bir kor ateş getirir, münen ateşten bir parça getireyim ve sınalım burada gibilerde Le alleküm umulur ki tastalun. Umulur ki ısınırsınız. Yani bize faydası olur o ateşin, o ateşin. Felenb ma ki eta oraya geldi ateşin yanına. Ee nu diye min şateril vadil eymeni. Fil buku atil mübarek etti şecarati en ya Musa inmi Allahu rabbul alamin. İşte burası e, hakikaten Musa'yı evliğinin başladığı ilk yer. <gülüyor> Veya Musa aleyhisselam'ı peygamberliğin indirilmeye başladığı ilk yer. Gerçi Medyen'den çıkarken de <gülüyor> denmişti onun hakkında Medyen'den çıkarken deyip <Gülüyor> Mısır'dan çıkarken de denmişti biz ona ilmi ve hikmeti verdik ama e, burası daha genele açık olma orası daha geneli açık olmadığından sadece Musa aleyhisselam'ın kendi bünyesinde olan bir oluşumdu burada artık dışa açılmış neden Çünkü çocukları da var orada ümmeti de var yani yahut kavmi de var hükmünde dışa açılmış olarak ve ee, dıştan bir tecelliyle yani fiili bir tecelliyle öteki ise e, manevi bir tecelliyle içeriden olan bir tecelliyle olduğundan o tecelli ile bu tecelli arasında büyük fark olmakta. Felan <gülüyor> vaktaki ki he geldi oraya geldiği zaman nu diye ona nida olundu min şatil vadil eymen Eymen vadisinin yanından kıyısından <gülüyor> e, fil bugu atil mübarek etti mübarek bir yerden mübarek bir ağaçtan mineş şecereti mübarek bir ağaçtan ona seslenildi. <gülüyor> bu hadisenin oluşması için yani her ellerimizin bu hakikati idrak etmemiz gerekiyor. Yani tabi ki Musa Aleyhisselam'ın şaşasında yahut onun oluşumunda mutlaka bize de yolun birinde ağaçtan bir şey gelecek hükmüyle değil de kendi bünyemizde bu hakikatin bize açılması gerekecek. Aslında o ağaç hangi ağaç bizim beden ağacımız. Ya şecer açtığımız zaman bakın ağaç işte dallı yapraklı hepsi ayaklı köklü başlı meyveli bu şecerden yani bu gönül aleminden gelmesi de gerekiyor ki gelirdi o zaten ancak burada dikkat konusu bir şey daha var <gülüyor> il Vadil Eymeni ha, Eymen Vadisinden yani sağdan mertebeyi Museviyete ki orası da henüz aklı kül değil, nefsikül i kül. Nefsi sol taraf, aklıkül kül sağ taraf. Eymeni, Eymen Vadisi'nde ee, sağ taraftan, yani aklı külden nefs külle talep var ki aklı külle gel diye. Veya aklı küllün, yani hakikat-i Muhammedi'nin yolunu göstermekte. Bugün nasıl <gülüyor> Ezan-ı Muhammediler okunuyor iken <gülüyor> Ümmeti icabet, ümmeti davet, ümmeti icabet, icabet edenler ümmeti icabetten oluyor. Etmeyenler ümmeti davet. Yani bugün de bu davet sürmekte. Museviyet mertebesinde olanlara gerek dışarıda gerek içeride sağ taraftan yani aklı külden yani hakikat-ı Muhammedi'den o davet devam ediyor bugün de. Derviş olarak da devam ediyor. E, sivil kimseler olarak da, yani dervişle ilgisi olmayan kimseler olarak da aynı ayet devam ediyor. Ya, nereden? Minareden. Yine orası da bir ağaç yükünde. Burası çok mühim. Hani... <gülüyor> Ee, şeyler batılılar sol yerler, yerler işte e, çatalı götürürler neden onlar mazurdur burada haklıdırlar çünkü zaten onların mertebeleri o yani sol onların mertebeleri nefsi kül sol olduğu için onların mertebeleri bizler de modern olacağız diye aklı kül sahipleri yani sağ ehli iken onlara benzerli modern olan diye solla yemeye çalışıyoruz ki bizim asli yerimiz sağdır Bakın yeri gelmişken küçücük bir şey de söyleyeyim. Ee, hanımların e, kıyafetleri, paltoları, ceketleri, yelekleri neyse sağ üstte iliklenir. Hanımlarda sağ üstte iliklenir. Beylerde sol üstte iliklenir ki bu tam tersi. Yani bize göre tam tersi. Onlar kendi hallerine göre nefsikül üstte olduklarında bakın nefsikül mertebesinde olduklarından hanımlar da kül olduğundan sağa iliklenmekte sağ üstte olmakta sol e, yani üstünlüğü nefsiküle küle vermekteler o anlaşılıyor e, aklı kül ise altta kalmakta e, erkeklerde aslında e, sağ üstte olması gerekiyor. Tam tersi kendi akidelerine göre bak kıyafetleri bile üstte altta ona göre uygulamışlar. Ama düşünüveririz. Üstte olsa ne olacak? Altta olsa ne olacak? Ama e, üstte binen bir kıyafet ne kadar bayan e, erkek kıyafeti olsa da üstte biniyorsa ters. Erkekler onu kullanmaz. Yanlıştır. Yani o ceket en güzel şekilde dikilmiş de olsa ama ilikleri sağ tarafta da sağ üstte biniyorsa ters hükmüyle o kullanılmaz. Yani tertemiz yepyeni güzel oldukları kullanılmaz. Hanım'a aynı şeyi düşünüyorum. Hanım'ın ilikleri sol tarafta sol üstte gelecek şekilde ise en güzel kıyafet de olsa ters olduğunda kullanılmaz o kıyafet. Ayıp gelir. Ne kadar ters işler. İşte burada da aklı külden <gülüyor> aklı külden bir şey vardır, talep vardır. Nereye? Nefsi külle talep vardır. İşte ondan nefsi kül. İsa aleyhisselam mertebesine kadar nefsi kül devam etmekte. Aklı kül ancak hakikat-i Muhammediye yani sağ diye belirtilen nokta varası. Ve burada Eymen'in Eymen dedikleri, Eymen Vadisi dedikleri, Yemen, Eymen dedikleri sağ taraf manasını. İşte Cenab-ı sağdan soldaki hali sağa doğru yukarıya çıkartmaktan ve oraya yöneltmekte. Mübareketi, eti mübarek bir ağaçtan bu bir bakıma aklı kül nefsi kül olarak bütün alemlerde hakim olan aklı küllün Yine bütün alemlerde yaygın olan nefsi küllü davet etmesi ki ağaç bir bakma bu alem de olmakta. Hani şairin biri öyle demiş, bu alem bir şecerdir gayriler yaprak, nebiler meyve desen zübdesin ya Resulallah demiş. Yani bu alem bir şecer yani bir ağaç, hakkı bilemeyenler yani gayr olanlar da bu ağacın yaprakları. Ee, nebiler, veliler, peygamberler de meyve ama sen zübdesin ya Resulallah. Yani e, çekirdekte, e, iç, kökte, e, dallarda, yapraklarda ne varsa bütün hepsinin özü sensin. Yani sana bir yer tahsis edilmiş değil, bütün ağaçta, bütün varlıkta sensin diye e, belirtmiş. Tabi bu da güzel bir anlayış.